Allahu bissallahu min ash-shaitan ar-rajim. Bismillahi ya Seyyid al-awlin ve ila vel ve ilah jamil anbiayi ve musallim, ve ilah jamil uliyyi. Ve İhsani anlamaya çalışıyorduk beraber. Allah mühsinleri sever buyuruyordu. İhsan edenleri sever buyruyordu. Güzel olanları, güzel yapanları sever buyruyordu. Allah mühsinlere cenneti hazırlamıştır buyruyordu. Güzel yapanlar, Allah ile güzel olanlar güzelliğini Allah'tan almıştır güzel olamayanlar şeytanın eline, şeytanın tuzağına düşmüştür. Şeytanın çirkinliğiyle çirkin olur, kötülüğüyle kötü olur. Onların da yeri ebedi cehennemdir buyuruyordu. Ya güzeli, güzelliği tercih eder ya da şeytanın eline, tuzağına düşer. Tercih bütünüyle insana aittir. Çünkü Allah ona irade vermiş, tercih etme hakkı vermiştir. Aslında insanda sevmekten başka bir şey yoktur. Aşktan başka bir şey yoktur. Bunun bir sebebi var yalnız. Çünkü Allah onu aşktan yaratmış. Aşktan. Bilse de bilmese de bu böyledir. Kendi aşkından yaratmış. Onun için insan güzelliğe aşıktır, güzelliği sever. Her neyi seviyorsa o kendisine ait olsun ister. Kendisinin olsun ister. Hayatı yaşarken baştan sona hayatı güzelliği istemektir. Kendisine göre güzel olan şeyi sever ve ister. Bir de insanın korkuları, endişeleri vardır. Korkusu, endişesi de sevgisinden kaynaklanıyor. Ya Sevdiği bir şeyi kaybetmekten, sevdiği birini kaybetmekten korkar. Ya da sevdiği bir şeyi kazanamamaktan, elde edememekten korkar, endişe eder. Yani sevmesi de sevgisinde, korkması, endişe etmesi de sevgisindendir. Kendisine bir zarar gelsin istemez çünkü kendini seviyor. Sevdiğine bir zarar gelsin istemez, onu seviyor çünkü. Ona göre güzel olan neyse onu sever ve onu kaybetmek istemez. Kazanmamışsa kazanmak için çaba gayret sarf eder. Onun için insan saf sevgiden ibarettir. Güzellik tercihini kendisi yapar yalnız. Genel olarak bu tercihi yaparken etrafındaki insanlara göre yapar. Etrafındaki insanlar neyi seviyor, neyi tercih etmişse, neyin peşinden koşuyorsa, o da onlara uyar, öyle yapar. Bu onun elindeki bir şey değildir. Ama buluğa erdiği andan itibaren artık Allah onu sorumlu tutuyor, gerçek sevgiliyi, Rabbini aramasını istiyor. Ona bu fıtratı vermiş, bunun içinde onun önünü açar, arasın diye bulsun diye. Mesela köy yerindeki birine ne istiyorsun diye sorulduğunda alacağımız cevap yani dile benden ne dilersen dediğinde alacağımız cevap şu tarlalar benim olsun, benim bu kadar hayvanım olsun, benim böyle bir bahçem olsun der. Ama şehirdeki birine sorsanız ne diyecek? Ben hayvanı tarlayı ne yapacağım? Bana bir fabrika versin. Bana bir benlenme versin diye tercih eder. Etrafındaki insanlara göre bakmış ölçüsü insanların içinde yaşadığı toplumun ölçüsü olmuştur. Bu zahiri olarak böyledir. Bu tercih bedene göre bir tercihtir, nefse göre bir tercihtir. Onun kendi zahirine göre yaptığı tercihiyeledir bir de manevi tercihi vardır. Manevi tercih. Ruh sahibini istiyor. Allah'ın nefettiği ruh sahibini istiyor. Kendisini yaratanı istiyor. Eğer ona Allah'a gidecek sahibine gidecek yolu gösteremese kendisine bu sefer yollar aramaya başlar. Buluga erenler zaten bunu biliyor. Bir arayış başlıyor. Acaba kim doğru yapıyor? Acaba cennetin yolu nereden gidiyor? Acaba nasıl yapsam Allah'ın rızasını kazanırım? Acaba şu cemaate mi gitsem yoksa bu cemaate mi gitsem? Cemaati öğrenince evet. başlar kendisine yol aramaya. Eğer Allah'a giden yolu bulamazsa mutmain olmaz. Bir süre orada oyalanır, benim aradığım bu değil der. oradan çeker gider. Bir başka yere gider. Ya da kendisini sarhoş etmesi lazım, aklını örtmesi lazım yani. Aramamak için kendini sarhoş etmesi lazım. Ya bunu bir işiyle, uyuşturucuyla yapar veya başka bir şeyle yapar. Mesela dünya ile kendini sarhoş edebilir. Benim bütün derdim dünyayı kazanmaktır der ve dünya ile sarhoş olur. Dünya sevgisi onu sarhoş eder yani. Veya başka bir şeyin peşine gönlünü takar, onunla sarhoş olur. Fark etmez. Sonuçta unutmak için bunu yapmıştır. Allah'a gitmemek için. Allah'a giden yolu bulamadığı bu için bununla ne yapar? feryat eden ruhunun sesini bastırmaya çalışır ona Allah'ın güzelliğini tattırmak yerine göstermek yerine başka şeyleri güzel diye takdim eder dünyaya ait şeyleri takdim eder yani ama ne kadar o sevgiyi, ruhun feryadını, ruhun Rabbine olan sevgisini, aşkını ne yaparsa yapsın bastıramaz. O hep feryat eder. O da kendi gönül aleminde, vicdanında rahatsızdır hep. Mutmain olmaz. Onun için Allah ayet-i kerimede buyuruyordu. Kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur. Sen Allah ile beraber olunca, Allah deyince... Gönül mutmain olur, sükun bulur, sekinet bulur. Başka şeyle onu sükuna erdiremesin, huzura erdiremesin. Eğer burada ruhun önünü kapatırsa, onu maşukunun yoluna koyup, ona yolculuk yaptırıp vüstat ettirmezse, yarın bu hayat bittiğinde Allah'ın ona tanıdığı süre tamamlandığında perdeler açılır her şeyi olduğu gibi görür Allah ayet-i kerimede buyuruyordu ölenler için Allah buyurur ki bugün gözün keskin görüyor perdeyi sana biz açtık bak hakikat neymiş Gözünü kapatmaya çalıştığın, gözünü yumduğun hayat neymiş? Hakikat neymiş? Bak bakalım. Bakınca neyi görecek? Allah neyi göreceğini beyan etmiş. Ayetleriyle her şeyi en ince ayrıntısına kadar açıklanmış. Sizden biri öldüğünde varacağı yer Allah'ın huzurudur dedi. Yani Azrail'e ruhunu teslim eder etmez Azrail seni Allah'ın huzuruna götürür. Varacağın yer Allah'ın huzurudur dedi. Evet, ne buyuruldu bir de andolsun ki seni ilk yarattığım gibi yine tek başına huzurumuza geldi. İlk yarattığım gibi. Huzurda hesaba çeker. Her şeyi öğretmiş. Hiç kimse Allah'ın huzurunda bilmedim ya da anlamadım diyemez. Neden? Çünkü onu yaratan Rabbi kendisine olsun diye yaratmış, Hazreti İnsan olsun, Allah'ın güzelliğini, kendi güzelliğini onun üzerinde görmek için onu yaratmış. Ona mutlaka bu imkanı tanır, tanımıştır. Yoksa, eğer Allah'ın muradi onun üzerinde gerçekleşmiyorsa, o da bunu anlamamışsa, bu kura zulüm olur. Anlamadığı bir şeyden onu hesaba mı çeker? Eğer, Allah ona bunu öğretmezse, bu yolu göstermezse, bu durumda Allah onu kul olarak, abd olarak yaratmamış demektir. Haşa! Olur mu böyle bir şey? O zaman bilmek isteyen, anlamak isteyen, öğrenmek isteyen herkese Allah öğretir. Öğretmemesi mümkün değildir. Eğer kendisi öğrenmekten kaçmışsa bu kendisine ait bir suçtur. Bunun cezasını çeker. Ne olarak çeker? Ebedi kaybediş olarak çeker. Güzellik diyoruz, mühsin diyoruz. Bir şeyin güzelliği kişinin onu sevdiği kadarıyla, onu sevgisiyle ölçülür. Yani neyi ne kadar çok seviyorsam, senin için o kadar güzeldir. Senin için ne kadar güzelse o kadar seviyorsun. El Esmaül husna Allah'a aittir. En güzel Allah'tır diyoruz. En sevilmeye layık olan Allah'tır diyoruz. Allah öyle buyurdu. Müminlerin Allah'a olan muhabbeti çok şiddetlidir dedi. Çok şiddetli muhabbet demek aşk demektir. Müminler Allah'a aşıktır dedi. Eğer aşık olmamışsa tanımadığı içindir, bilmediği içindir. Allah'ın kendisini tanıttığı gibi tanımadığı içindir. Anlamamış, kavramamış. İmam, Allah'ı her şeyden çok, canından çok sevmektir. Resulullah Efendimiz buyuruyordu, sizden biri Allah ve Resulü'nü her şeyden çok sevmedikçe, canınızdan da çok sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. Bu sevgiyi insan kendisi sevk ve idare ediyor gönül aleminde. Yani istediğini sevebilir, istediğini sevmeyebilir. Allah iman eden bir delille iman etsin, kafir olan da bir delille kafir olsun. Yani beni sevecek olan bir delille sevsin, bir ayetle sevsin. Ayetlerimi okuyup öyle sevsin, anlasın öyle sevsin. Öyle gelişi güzel, kuru kuruya sevgi olmaz. Bütün varlık ayetini kendini bir ayet, bir kitap olarak okuduğunda onu seversin. Seveceksen, iman edeceksen delilin olsun. Allah'ı niye seviyorsun diye sorulduğunda cevabın olmalıdır. İnşallah beraber cevabı vereceksin. ya da Allah'ı neden sevemiyorsun dediğimizde ona da cevap olmalıdır. Bir sorun var sevemiyorsa. Ya da Allah'ı kabul etmiyorsun. Neden kabul etmiyorsun? Güzelliği neden örtüyor, kafir oluyorsun? Buna da delilin olsun. Neden? Allah'ı sevenler Allah'ı tanıyanlardır. Ona iman edenlerdir. Allah'a aşık olanlar gerçekten onu tanıyanlardır. Onu bilenlerdir. Onu tanımış olanlardır. Öğrenmeye çalışıp, çaba gayretini sarf edip hem afakta, hem enfüste hem kendi nefsinde, hem dışarıda hem Allah'ın indirdiği ayetleri okuyanlardır, anlayanlardır. Eğer biri sevemiyorsa okumamış. Onun için Allah'ın ilk emri okudur. Hem de kendini oku. Yaratanı, yaratılanı oku. Yaratan Rabbinin ismiyle oku. İkra, Rabbi Yaratan Rabbinin ismiyle oku. İsmini oku. ismine oku. Okumak için elbette ki insanın aklını kullanması gerekir okursa ne olur? okursa bütün varlıkta Allah'ın güzelliğini görür şahit olur şahit olunca kelime-i şahadet getirir <gülüyor> ve onu sever insan ebedi bir varlık Allah onu ebedi bir varlık olarak yaratmış. Ebedi olan tarafı ruh tarafidir. Ya ebediyen cennete gider ya da ebediyen cehenneme gider. Ebedi. Beden ölür ama ruh ölmez. İnsanın öyle bir şeyi sevmesi lazım ki mutmain olabilmesi için o ebedi olmalıdır onu terk etmemelidir sevdiği ona ait olmalıdır bu sadece Allah'tır Allah'tan başka neyi severse sevsin mutlaka onu terk eder ya da sevdiği onu terk eder eğer sevdiği bir şey ebedi değilse onu terk edecekse bu ona mutlaka elem verir, keder verir. Eğer aklı varsa, gönlünü ona bağlarsa, terk edeceğini bilir, ayrılacağını bilir, bu ona elem verir, keder verir. Bu ne olursa, kim olursa olsun, bu böyledir. Ama Allah'ı severse, o sadece ona muhabbet verir. Çünkü Allah ebedidir, Ebedi olan ruhun seveceği de ebedi olmalıdır. Eğer Allah'ı severse bütün sevgiler sonuç itibariyle elem ve kederdir. Ama iş Allah'ı sevmeye gelince o hem başlangıç itibariyle hem sonuç itibariyle saf muhabbettir. Saf mutluluk, saf saadettir. Bununla beraber Allah asla sevgiye ihanet etmez. Sevgiye hain olanlar ihanet eder. Allah sadıktır. Sadık Allah'ın ismidir. Sevgiye en çok kıymet veren, değer veren Allah'tır. Bir zerresine bile iman diyor sevginin bir zerresine bile cennet var diyor. Bir zerresine. Allah'ı sevenler hem dünyada hem ahirette saadeti bulur. Ama Allah'ı sevmekten mahrum olanlar Allah'ı sevmek deyince herkes ben Allah'ı seviyorum diyebilir. Allah'a olan sevgisi bütün sevgilerin üzerinde olmalıdır. Yani her şeyi kaybetmeye göze alabilir ama Allah'a olan sevgisini kaybetmeyi göze alamamalıdır. Kazandığı sevgiden bir zerresine bile zarar gelmesini kabul etmemelidir. Sevmek Allah'ı sevmek iman demek çünkü. Onu arttırmak için, onu çoğaltmak için çabasını, gayretini sarf etmelidir. Evet, cennet kulun amelinin karşılığıdır ama amel imandan meydana gelmişse amelinin karşılığıdır. Cennet Allah'ın kuluna olan sevgisinin tecellisidir. Allah kulunu seviyor ve kulunun ne istediğini biliyor. Onun istemesine, onu sevmesine göre cenneti yaratmış. Dolayısıyla cennet Allah'ın kuluna olan sevgisinin tecellisidir. Kuluna olan sevgisine karşılık ikramdır. Allah'a olan sevgi karşılıklıdır. Resulullah Efendimiz buyuruyordu Aleyhisselatü Vesselam, Sahabe'ye buyurmuştu. Siz Allah katındaki yerinizi bilmek ister misiniz? Zahabe evet ya Allah deyince o zaman gönlünüze bakın demişti. Sizin gönlünüzde Allah neredeyse siz de Allah katında oradasınız. Herkesin gönlüne bakması gerekir. Allah'ı ne kadar sevdiğine bakması gerekir yani. Sevgiyi mutlaka ispat ister. Dünya imtihan geridir demek Allah'a olan Sevginin ispatlama yeridir demektir. İmanın ispatlanma yeridir demektir. Yani sen ben iman ettim deyince Allah imtihana tabi tutuyor. Hadi sevgini göster bakayım, ispatla. Ne kadar seviyorsun? Kaç paraya göre seviyorsun? Üç kuruş mu yoksa beş kuruş mu? Ne kadar vaktinden, zamanından feda edebiliyorsun? Günde bir saat mi, iki saat mi? Gerektiğinde Allah'ın cemalini, rızasını mi tercih ediyorsun yoksa canını mi tercih ediyorsun? Nefsini mi tercih ediyorsun? Gerektiğinde ahireti mi tercih ediyorsun yoksa dünyayı mı tercih ediyorsun? İmtihan böyle yapılır. Bütün peygamberler, bütün peygamberlerle peygamberlere iman edip onunla beraber olanlar ne yapmışlardır? Malını, canını, Allah yolunda imanını ispatlamak için sarf etmiştir. Dünyayı, dünyasını verip cenneti almıştır. Varlığını verip Rabbinin rızasını almıştır. Onun için Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuştur. Allah da onları razı etmiştir. Buyuruyor ayet-i kerimede. Bu neye göredir? Güzelliğe göredir. Mühsin olmaya göredir yani. Güzelliğe göre. Sana göre güzel nedir? Kendisi için her şeyi yapabileceğin şey nedir senin için? Neyse, senin için en güzel odur. Onu Allah'ın önüne koymuş oluyoruz. O senin nefsine göreydi. O senin hakikatine görede. Senin hakikatın Allah'ın sana nefettiği ruht. Onun için eğer kendi kendin olursan seveceğin Allah'tır. Kendisi için her şeyi yapabileceğin Allah'tır. Kendisi için her türlü sıkıntıyı göze alacağın Allah'tır. Her türlü fedakarlığı yapabileceğin Allah olur. Ama mutlaka Ölmeden önce kendimizi hesaba çekmemiz gerekir. Kendimizi kontrol etmemiz gerekir. Yani biri, ya Rabbi ben seni seviyorum ama senin için bir şey yapamam. Allah böyle bir sevgiyi kabul etmez. Allah kurulundan bir şey istiyorsa vermek için istiyor, almak için değil. Dünyayı ver diyorsa cenneti vermek içindir. Canını ver diyorsa zatıyla sıfatıyla tecelli etmek içindir. veren kazanır vermeyen tercihi kendisi yapmıştır. Ayet-i kerimede Allah müminleri tarif ediyordu. Müminler Allah zikredildiğinde kalpleri ürperir. Onlara Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlarını artırırlar. Onlar bütünüyle Allah'a tevekkül eder, güvenirler." Der, dedi mümini tarif etti yani kendisini seveni tarif etti evet eğer biri Allah'ı seviyor Allah'a aşıksa kendisini yaratan Rabbine aşıksa her şeyini borçlu olduğu Rabbine aşıksa onun ismi zikredildiğinde kalbi ürperir Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlarını artırırlar. Rabb'i konuşmuş. imani artmaz mı? Sevgisi artmaz mı? Evet, marifeti artmaz mı? Marifeti artınca evet, muhabbeti de artıyor. Allah'ın ayetleri okununca, okuduğunda ya da evet, marifeti artıyor. Marifeti onun muhabbetini artırıyor. Bütünüyle Allah'a tevekkül ederler buyurdu. Niye Allah'a tevekkül ediyor? Allah'a güveniyor yani. Bütünüyle Allah'a güvenirler. Kendisini seven Rabbine güvenmez mi? Eğer güvenmiyorsa bir sorun var. Nedir? Allah'ı sevmiyor. Kendi imanından, kendi sevgisinden emin olmadığı için Allah'a güvenmiyor. Kendi sevgisinden emin olmadığı için Allah'ın kendisini sevdiğinden emin olmaz. Emin olmadığı Allah'ın sevgisi de, kendi sevgisidir. Onun için kendi sevgisinden emin olan, Allah'ı sevdiğinden emin olan, Allah'ın kendisini sevdiğinden emin olur. Dolayısıyla kendisini seven Rabbine güvenir, tevekkül eder, bütünüyle tevekkül eder, her şeyiyle ona güvenir ve her şeyini ona teslim eder. Onun sözünü dinlerken de ona güvenir, acaba demez. İhsani hep beraber anlamaya çalışıyorduk. Yani güzelliği. Allah güzel olun, mühsin olun dedi. Allah mühsinleri sever. Güzellik yapın, ihsan edin dedi. Allah güzel yapanları, güzellik yapanları sever dedi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve abudullah. Ve Allah'a abdolun. Allah'ı sevin, Allah'a aşık olun, Allah'a abdolun. Hayatınız Allah için olsun. Hayatınızı yaşarken, hayatınızı evet, Allah için, Allah yolunda yaşayın, abdolan ebedi hayatını kazanır. la تُشْرِكُ bihi شَيْعَ Ona hiçbir şeyi şirk koşmayın. Allah'a şirk koşmak neydi? Hep beraber anlamaya çalışmıştık. Herhangi birini, herhangi bir şeyi Allah'tan daha çok seversek Allah'a onu şirk koşmuş oluruz. Herhangi bir sözü Allah'ın sözünden, kelamından daha çok seversek onu Allah'a şirk koşmuş oluruz. Ona da av olmuş oluruz, kul olmuş oluruz. Allah sadece Allah'a abdolun ve Allah'a hiçbir şeye şirk koşmayın. وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا Anaya, babaya ihsanda bulun, güzellikte bulun. Anaya, babaya karşı güzellik yap. İyilik yap demedi. İkram et demedi. Anaya, babaya güzellik yap. Onu da söyleyecek niye öncelik ananın babanın çünkü Allah onu beyan ediyordu siz küçükken onlara muhtaçken sizi yedirmiş, içirmiş rahmetle muamele etmişti anası onu güçlükle dokuz ay taşımıştı zorlukla doğurmuştu güçlükle onu emzirip büyütmüştü dedi, onun için ihsanda bulun dedi. İhsanda bulun ki, sana iyilik edenlere, iyilik yapanlara, sana karşı güzellik yapmış olanlara evet, nankör olmayasın. Yani güzelliği görmezden gelme, iyiliği görmezden gelme. O zerre kadar bile güzellik olsa, mutlaka senin yapman gereken şey güzelliktir. Onun için buyruyordu. Güzelliğin karşılığı güzellik değil midir? Kim güzellik yaparsa onun karşılığı güzelliktir. Allah bir de kendinden bir güzellik verir dedi. Onun için anneye babaya muameleyi yaparken muameleyi Allah'a göre yapmamız gerekir. Ya Rabbi sen güzellik yap demişsin. Ben güzellik yaparım. Güzellik deyince her şeyi içine alır yalnız. Sadece ona 55 kuruş vermek değildir, ikram etmek değildir. Sadece zahiri olarak bakmak değildir. Güzellik gerekirse sırtında taşıp o rahat etsin diye. Ve kurba, akrabaya da güzellik yap, yakın olanlara da güzellik yap. Ve yetama, yetimlere de güzellik yap. Allah'ın ne dediği ayetleri başka? Bu başkaydı. Bu ihsandı. Vel mesakin. Aynı şekilde hiçbir şeyi olmayan miskinlere de. Vel cari zil kurba. Yakın komşuya. ve cari cünü. Uzak komşuya. Ve sahibi bil cenb yakın arkadaşa ve yolda kalmışlara dışarıda kalmışlara ve meleke eyman okul evrinizde olanlara bunlara güzel davran, güzellik yap güzellik yap deyince her şey içine dahildir tek kelimeli Allah güzel ol diyor güzel her yanından saçılsın diyar. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحُبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالَ وَخُورًا Allah kendini beğenip böbürlenen kimseleri sevmez. Eğer bunu böyle yapmazsan, güzel olmaz, güzellik yapmazsan, kibirlenmiş, böbürlenmiş, kendini övmüş olursun. Ve vesenel insana bi validehi husna. Biz insana anasına babasına güzellik yapmasını tavsiye ettik. Son söz olarak tavsiye ettik. Ve incahede ki düşvike bi. Eğer seninle mücadele edip senin Allah'a şirk koşmanı isterlerse seni buna zorlarlarsa ma leyse leke bihi ilm hem de senin bilmediğin bir konuda veya onlar bilmeden bunu yaparlarsa felâ tuti'huma ikisine de itaat etme söz konusu Allah'a şirk koşmaya gelince ikisine de itaat etme dedi Allah ama başta ne dedi güzellik yapmasını son söz olarak söyledik. Öyle yapsa bile itaat etme ama güzel davranmaya devam et. Güzel yapmaya devam et. İlle enerji okum. Hepinizin dönüşü banadır. Benim huzuruma gelip evet, hesap vereceksiniz. Yani sen nankör olma. Sen güzelliğini yapmaya devam et ama İtaat Allah'adır. Sana şirk koşmayı tavsiye eder, zorlarlarsa itaat etme yalnız. فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَّ كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ evet. Dönüşünüz banadır. Sonra huzurumuza geldiğinizde her birinizde yaptığınız şeyleri haber vereceğim dedi. وَمِنْهُمْ men yakur. <يَقُول> İnsanlardan evet, öylesi var ki Rabbim bana dünyada ver derler böylelerinin ahirette nasibi yoktur. İnsanlardan öylesi de var ki şöyle derler. Rabbena atina fi dunya ve ve qina Rabbim bize dünyada güzellik ver. Ahirette güzellik ver. Bizi ateş azabından koru. Dünyada güzellik ver, seninle güzel olalım. iman ile güzel olalım. Güzel, ahlakla güzel olalım. Güzel olmazsa ne olur? Yanarız. Burada yanarız. Burada onun cezasını çekeriz. وَقِنَ اَزَابَنْنَا Bizi ateş azabından koruy. Yoksa yanarız. Yoksa sıkıntı yaşarız. O sıkıntıyla yanarız. Ahirette güzellik ver. Dünyadaki güzelliğimizle beraber ahirete gittiğimizde bizi ahirette güzelleştir. Güzel yere layık et. Yoksa, yoksa yanarız. Sizi ateş azamından koru. Yani güzel olmayanlar güzellik kazanamayanlar hem dünyada hem ahirette yanar. Allah dünya malı insanlara süslü görünür. Çekici görünür. Nefsin arzuları, istekleri Altınlar, gümüşler, mallar, insanlara süslü görünür. Bunların hepsi dünya hayatının geçici menfaatidir dedi. İnsana süslü görünür. İnsanlar onları güzel görür. Kendisine ait olsun ister. Bunlar hepsi dünya hayatının geçici menfaatidir. Vallahu indehü husnul me'ab Asıl güzel olan Güzel sonuç Allah katındadır dedi, güzellik Allah katındadır. Yani dünyaya ait güzellikler o kısacık hayatta bir menfaattır, faydalanmadır. Onlar güzel değil dedi, güzellik Allah katındadır. Eğer Allah'a iman edersen, Allah'ı seversen, Allah ile beraber olursan o güzelliktir. Bununla beraber ahirete gittiğinde, Asıl güzellik Allah katındadır. Güzelliğin ne olduğunu o zaman anlarız. Ellezine amenu ve amil's tuba lehum husnul O iman edip salih amel işleyenlere onlara müjdeler olsun. Onlara yurdun en güzeli vardır. En güzeli cennettir. Kime? iman edip salih amel işleyenlere Allah cennete güzel dedi. İlla mentabe sünne su. Ancak o kişiler daha önce kötülükler yapmışlar, yanlışlar yapmışlar, günahlar yapmışlar, zulmetmişler, kendilerine zulmetmişler o zulümden sonra, o yanlışlardan sonra eğer tövbe etmişse o kötülüklerine karşılık güzellik yapmışsa o çirkinliklerini, kötülüklerini güzelliğe çevirmişse ve غَفُورٌ رَحِيلٌ Muhakkak ki ben onlar için gafur ve rahim Onları mağfiret edeceğim, kötülüklerini sileceğim, rahmetimle muamele edeceğim. İnsan yanlış yapmış olabilir. Yeter ki tövbe etsin, o yaptığı yanlışların yerine, kötülüklerin yerine güzellikler yapsın. Böyle yapanlar için ben gıfır ve rahimum dedi Allah. Yani hiç kimse için geç değildir. Yeter ki Rabbine dönsün, yanlışları yerine güzellikler yapsın. Hazar zikr bu size bir hatırlatmadır Allah hatırlatıyor ve in lil muttaqine la husne me'ab mütakiler için, takva sahipleri için yani Allah'a karşı sorumluluğunu bilip yerine getirmeye çalışanlar için güzel sonuç vardır Allah mühsinlere hem dünyada hem ahirette güzel bir muamelenin olacağını beyan ediyor evet, Hz. İbrahim için buyuruyor biz ona İshakı ı Yahud'u ihsan ettik hepsini hidayete erdirdik daha önce Nuh'u da hidayete erdirmiştik Nuh'un zürriyetinden gelmiş olanlardan Davud'i, Süleyman'i, Eyyub'i, Yusuf'i Musa'yı, Harun'u evet, hidayete erdirmiştik وَكَزَٰلِكَ نَجْزِمْ مُحْسِنِمْ Biz güzel yapanları, güzel olanları böyle mükafatlandırırız. Nasıl mükafatlandırıyor? Peygamberlikle mükafatlandırırız. Allah ezeli ve ebedi ilmine göre kimin güzel yapacağını biliyor. Kimin güzellik yapacağını, o güzellikle güzel olacağını biliyor. Muameleyi ona göre yapıyor. Onlar Allah'ın ezeli ilminde, Allah onların güzel yapacağını bildiği için onlara bu Resul ve Nevi olma şerefini bahşetmiş. Bu ikramı onlar güzel yaptıklarından dolayı ikram etmiştir. Buyurdu. Lehum ma yaşaune inder Rabbihim. Onlar Rablerinden her neyi isterlerse evet, onlar için O vardır. Zalike cezaul mühsünin. İşte mühsünlerin Allah'ın mühsinlere yapacağı <gülüyor> muamele böyledir. Mühsinlerin mükafatı böyledir. Allah bütün peygamberlere, saydığı bütün peygamberlere birden mühsin dedi. Onun için onlara Rablerinin katından ne dil vardır. Mühsinlere yapılacak olan karşılık budur, mükafat budur. Ayet devam ediyor. Lütfir <gülüyor> Allahu onlara esvelledi anlulu. Allah onların önceden işledikleri yanlışları, kötülükleri örtecek. Ve yaşadı yhum, ezrehum bi esenillidi kanu yamelun. Onların yapmakta oldukları amellerin en güzeliyle onlara karşılık verecek. velema beleve أشده حضرت Yusufi burada anlatıyor. Ne zaman ki Yusuf buluğa erdi. Ataynahu hukman ve ilma. Biz ona hikmet ve ilim verdik. Ve kezalike neczi'l muhsinin. İşte güzel yapanlara, güzel olanlara bizim muamelemiz böyledir. Daha yeni buluğa ermiş Neye göre Allah muameleyeti ilmine göre. Onun güzel olduğunu, güzel olacağını biliyordu. Bu bir, ikincisi, çocukken bile güzel yapıyordu. Güzelliği çocukken tercih etmişti. Buluğa erdiğinde Allah ona hikmet ve ilim verdi. İşte biz mevsimlere, güzel olanlara böyle muamele ederiz onları böyle mükafatlandırırız buyurdu yine Yusuf Aleyhisselam ilgili biz Yusuf'i oraya yani Mısır'a yerleştirdik onu orada hüküm sahibi yaptık rahmetimizi hak edenlere nasip ediyoruz, buyurdu. İşte biz, güzel yapanların ecrini zayi etmeyiz, buyurdu. Bu da Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerine söylediğidir. İnnehu men yettaki ve yesbir Kim Allah'a karşı mürtafi olur ve sabrederse ve inne Allaha Allah mühsinlerin, güzel yapanların ecrini zayi etmez. Eğer Allah bana bu ikramı yapmışsa güzel yaptığım içindir. Güzel yapıp sabrettiğim içindir. Allah'a karşı sorumluluğumu kabul edip sabrettiğim içindir. Ulema belaga ve <gülüyor> vesteva. Ne zaman ki Musa o da buluğa erip, aklı tam olarak erip, bir anlayışa sahip olunca Ateynahu hükmen ve ilma. Ona hüküm ve ilim verdik. Ve kezalike nevzil nuhsinin. İşte biz güzel yapanların, güzel olanların ecrini böyle veririz. Onları böyle mükafatlandırırız. Yani demek ki peygamberlik gökten gelmiyormuş. Allah seçiyormuş. Güzel yapanları seçip onlara ikram ediyormuş. Ve in kitun ve turidullahi ve resuluhu ve dar'l ahire. Bu hitapta Resulullah Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın hanımlarındır. Eğer siz Allah'ı, Resulünü ve ahireti istiyorsanız ve inna Allaha a'dalle lilmuhsinati min kulli ecren Sizin içinizden Allah güzel yapanlar için büyük bir karşılık, büyük bir ecir hazırlanmıştır. Vettebi'u ahsan en güzeline tabi olun. Nedir o en güzel? Mahun zile ileykum min rabbikum. En güzel olan, size Rabbinizden indirilmiş olandır. Min kavli en ye'tiekumul azabu dahte. Ve entum la taş'urum. O ansızın gelecek olan azap, size gelmezden önce. Çünkü o, Haberiniz olmadan gelir. Hangi azap? Öldüğümüzde iş bitmiştir. O gün gelmeden önce en güzeli Rabbinizin size indirdiğine tabi olun. En tekhule nefsüm. O gün geldiğinde, kıyamet günü geldiğinde kişi diyecek ki ya hasraten ala bana yazıklar olsun. Mal fariyattu fi jalbilah. Allah'a karşı taşkınlık yaptığından dolayı. Ve in kuntu lemines sahiri. Gerçekten ben Allah'ın ayetlerini alaya almışım. El -tahur. ya da şöyle diyecek Allah hedaani. Eğer Allah bana hidayet etmiş olsaydı, eğer ben Allah'ın hidayetiyle hidayete ermiş olsaydım, Rabbimi dinlemiş olsaydım. Le kuntu Dinlemiş olsaydım muttakilerden olurdum. Rabbimi ciddiye alırdım. Ev taqula hina azab. Ya da azabı gördüğü vakit re gece ki ne olur Keşke benim için bir daha dünyaya dönüş olsaydı ve Emin el o zaman ben mühsinlerden olurdu güzel olanlardan güzel yapanlardan olurdu diyecek bela Hay dedi alrica <gülüyor> etke Ayati. Sana ayetlerim gelmişti. Tekezzer tebiha, Sen onları yalanladın. Sen benim ayetlerimi ciddiye almadın, yalanladın. Vestek verte. Sen kibirlendin. Büyüklendin. Yani benim Allah'ın ayetlerine ihtiyacım yok dedi. Anlamasam da olur dedi. Sözümü ciddiye almadım. Vekunte minel kafirin bunu yaparak kafirlerden oldun diyecek ve yevmel kıyameti terellezîne kezebu alallâhi vücuhuhum musvedde o gün kıyamet günü göreceksin ki Allah'a yalan isnat etmiş olanların yüzleri kapkara simsiyah kesilmiş olarak göreceksin Allah'a yalan isnat etmiş olanlar yani Allah böyle söylemiş diyor, öyle bir ayet yok. Allah'a yalan isnat etti. Şu haramdır diyor, Allah haram etmemiş. Ya da haram olan bir şeye şu halaldır diyor, Allah tersini söylemiş. Ya da kendine göre din üretiyor, Allah bunu böyle istiyor diyor. Allah'a göre doğru budur diyor. Bunlar Allah'a yalan isnat edenlerdir. O gün onların yüzünün simsiyah, kalp kesildiğini göreceksin. Eleyse fi cehenneme mesven lil mütekebbirin. Allah buyurdu ki o ayetlerimize karşı kibirlermiş olanlara cehennemde yermiyor. Ve yüne cilvâh hulezzîne etteqil bi nefazetihî Allah o takva sahiplerini selamete erdirmek için onları kurtarır. Ne yemez suhumu su onlara bir fenalık dokunmaz. velahum <gülüyor> la Onlar mahzun da olmazlar. İnna kezalike necdil muhsinin. İşte biz muhsinleri güzel yapanları, güzel olanları böyle mükafatlandırırız. İnne'l muttaqin fi cennetin ve uyun. Muhakkak ki muttakiler Allah'a karşı sorumluluğunu bilip kabul edenler cennette pınar başlarındadırlar. Ahde ile <ma> atahum rabbuhum. Rablerinin kendilerine verdiği şeyi almış olarak, rablerinin ikramını almış olarak pınar başlarındadır cennette. İnnehum kanu qabla zalike Çünkü o dünya hayatındayken bundan önce mühsin olanlardan güzel yapıp güzel olanlardandı. Nasıl güzel yapıyormuş? Allah onu beyan ediyor. Kanu qalilan ma Onlar geceleyin az uyurlardı. kalkıp ibadet ederlerdi geceleyin. Ve'l-esharihum yestagfirun. Seher vaktinde istiğfar ediyorlardı. Ve fi emvalihim haqqun lis-sa'ili vel mahrum. Bir de onların mallarında isteyenler ve mahrum olanlar için bir pay vardı. Kendi malından hem isteyenlere, ihtiyaç sahiplerine hem de Bahrum kalmış olanlara pay ayırıp evet, ikram ediyorlardı onlara. Evet, Bir de Allah buyurdu ki, müminlere kendi canlarını peygamberden önce tutmak yaraşmaz. Onun için Allah'ın Resulü ile beraber olurken, onların çektiği her sıkıntıya mutlaka bir karşılık vardır. Her ne sıkıntı çekmiş olursa olsun, mutlaka Allah onun karşılığını verir. اِنَّ اللّٰهَ la مِدِعُوا اَجْرَ الْمُحْسِنِينَ Allah güzel yapanların ecrini zayi etmez. Yani zerre kadar güzellik yapmış olsa bile Allah onların ecrini zayi etmez buyurdu. Üç akşamdır hep beraber ihsani anlamaya çalışıyoruz. İhsani, mühsini, hüsnü, güzelliği anlamaya çalıştık inşallah. Allah'ın güzel deyince, güzellik deyince ne demek istediğini, yani ihsan deyince, hüsn deyince, mühsün deyince ne demek istediğini ayetlerle anlamaya çalıştık. Eğer anladıysak Allah bizden güzel olmamızı istiyor. Güzellik yapmamızı istiyor. Bu güzellik hem Allah'a karşı abd olarak, ibadet olarak buyurdu ya seher vakti istiğfar eder. Gece Evet, az uyur, kalkıp ibadet eder. Rabbi ile baş başa olur. Güzellik. Kendi mallarında isteyenlere ve mahrum olanlara pay ayırır. İnfak eder, ikram eder. Güzelliği anlatırken yoksullara, fakirlere, yolda kalmışlara, anaya, babaya ikram, ihsan. Anaya, babaya özel ihsan yalnız. Yani sadece Vermek ihsan değildir. Güzel bir söz de, tatlı bir değil de ihsandır. Birinin sıkıntısını almak da ihsandır. İnsan, mühsin olarak, güzel olarak yaratılmış, ehsen-i takvim üzere, güzelliğin ne olduğunu biliyor. İnsanlar kendisine nasıl muamele etsin istiyorsa, o da insanlara öyle muamele etsin. Bu güzeldir. İnsanlar kendisine nasıl muamele etsin istemiyorsa, o da insanlara öyle muamelede bulunmasın. O zaman gönül itibariyle mühsünü biliyor, ihsaniyi biliyor, hüsnü, güzelliği biliyor demektir. Bilmeyen hiç kimse yoktur. Onun için Resulullah Efendimiz ne buyuruyordu? Kendisi için istediğini, kardeşi için de istemedikçe biri mümin olmazdı. Yani kendin için neyi istiyorsan, kardeşin için de onu istemen gerekiyor. Eğer onu istemiyorsan, mümin değilsin dedi. Eğer istiyorsan, ona göre de muamele yaparsın. Yani sen düştüğünde, biri seni tutsun, kaldırsın istiyorsun. O zaman sen de öyle yapacaksın. Sen bir yanlış yaptığında, karşındaki seni affetsin istiyorsun. Sen de öyle yapacaksın. Sen birine iyilik yaptığında, güzellik yaptığında karşındaki sana teşekkür etsin, istiyorsun. Sen de öyle yapacaksın. Teşekkür edeceksin yani. Her konuda bu böyledir. Her güzellik yaptığında Allah'ın bir ismi tecelli ediyor sende. Allah'ın güzelliği tecelli ediyor çünkü. el esma husnadan bir isim tecelli ediyor. Hem yaptığına karşılık Allah sana güzellik verir, bir de kendinden güzellik veriyor. Kötülük yapınca ne olur? Kendi güzelliğinin üstünü örtmüş, o güzelliği lekelemiş olursun. Bu durumda bir daha güzellik yap, Allah öyle buyurdu. O kötülük yapmış, yanlış yapmış olanlar, onun yerine güzellik yapınca, onu güzellikle silince Allah onları mahfuret eder dedi. Rahmetiyle muamele eder dedi. Günahını, o yanlışı siler dedi. O zaman bize düşen güzelliklerimizi çoğaltmaya çalışmaktır. Bir yanlış yaptığımızda da onu bir güzellikle hemen silmektir. Güzelliğin karşılığı güzelliktir dedi Allah. Güzel yapanlar güzel olur, güzel yere cennete layık olur. Allah cennete güzel dedi. Dünyadaki hiçbir şey güzel demedi. Ama dünyadaki dünyalık eğer Allah yolunda sarf edilirse onunla cennet satın alınmış olur. O zaman o harcadığı güzelmiş. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kurban kesmişlerdi. Akşam eve geldiğinde Ayşe annemize soruyor. Kurbandan bir şey var mı diye. Evet diyor ya Resulullah. böyle bir parça et getiriyor. E, bunu ayırdım gerisini de dağıttım. Bu bize kaldı diyor. Yanlış söyledim dedi. Bu bize kalmadı. O dağıtığın bize kaldı. Bu ne yiyeceğiz? Dağıtığın bizimdir. Ebedi ol diyor. Yani verdiğimiz bizim olur. Vermediğimiz, vermediğimiz bizim olmaz. Verdiğimiz derken Allah yolunda verdiğimiz bizimdir. Hayatımız için de bu böyledir. Hayatımızı ebedileştirmemiz lazım. Allah yolunda hayatımızı sarf ediyorsak ebedi hayatımızı kazanıyoruz. Allah yolunda hayatı sarf etmek demek güzel yapmak demektir. Onu güzel yere cennete gönderiyoruz. Annelerimiz ya cennete gidiyor ya cehenneme gidiyor. Ya cennete bize nimet olur, güzellikler cennete nimet olur. Kötülükler de cehennemde azap olur. Bakacağız. Hayatımızı cennete mi gönderiyoruz, yani hayatı yaşarken işlediklerimizi, amellerimizi cennete mi gönderiyoruz yoksa cehenneme mi gönderiyoruz? Allah hepimizi güzel yapanlardan eylesin, mühsinlerden eylesin, İhsan edenlerden eylesin, hüsnü sahibi, güzellik sahibi olanlardan eylesin. Allah hepimizi, güzelliğini Allah'tan, abanlardan eylesin. Allah'ın güzelliğiyle, El Esmaül husnayla güzel olanlardan eylesin. Amin. Her anda Allah'ın huzurundaymış gibi bir hayatı yaşayanlardan eylesin. Amin. Bir an bile Rabbinin huzurundan gafil olmayanlardan eylesin. Amin. Rabbimiz bizi gaflette kılmasın, Gaflette olanlardan eylemesin. Amin. Her an Rabbinin huzurunda olduğunu tadanlardan eylesin. Hayatını Rabbinin huzurunda yaşayıp, kıyamet günü Allah'ın huzuruna çıktığında mahcup olmayanlardan eylesin. Yüzü kararlananlardan eylemesin. Yüzü aydınlık olanlardan eylesin. Başı olanlardan eylesin. Sen benim Rabbimsin ben de senin kuru'nun diyenlerden eylesin. Diye bilenlerden eylesin. Allah hepinizden razı olsun.